seven, sevdiğiyle alakalı bilgileri özler, hatırlar değil mi? 571 yılında 20 Nisan'a tekabül ediyor. 12 Rebû'ül evvel pazartesi sabah, güneş doğmadan az evvel Mekke-i Mükerreme'de dünyamızı şereflendirdi. Kendisinin mübarek soyu, İsmail aleyhisselamın oğlu, Kayzar sülalesinin en şereflisi olan Adnan'a kadar uzanıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Kureyş kabilesi içinde hem babadan hem de anne yönünden en temiz ve en şerefli bir aileye mensuptu. Peygamberleri tanıyalım bölümünde sizlerle paylaştığımız gibi, Adem aleyhisselamdan kendisine kadar bütün peygamberler pak bir nesilden gelmişler, o nübüvvet mühürünü taşımışlardı emanet olarak. Ve birbirlerine vasiyet olarak evlatlarına demişlerdi ki, bizler ahir zamanda gelecek olan son peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet nurunu taşıyoruz. Evladım, evleneceğin kişiyi çok araştır. Evlatlarına iyi davran ki bu emanete güzel bakalım. İşte o emanet, Peygamberlerden peygamberlere geçti, tertemiz bir geçişten sonra kendisine geldi. İmtihan henüz daha küçüklüğünde başladı. Dünyayı şereflendirmesinden iki ay evvel babası, altı yaşındayken de annesi vefat etti. Annesi vefat ettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, Dedesi Abdülmuttalib himaye himayetti. Gereken ihtimamı, önemi ve özeni gösterdi. Yanından hiç ayrılmadı. Ona baba şefkati ve sevgisinin eksikliğini hissettirmemeye çalıştı. Abdülmuttalib'in vefatından önce, 8 yaşında olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık Ebu Talib'e verilecek ve bakımı ona ait olacaktı. Öyle de oldu. Ebu Talib de Peygamber Efendimizin Aleyhisselatu Vesselam çok üzerine düştü. Hatta çocuklarından daha fazla sevdi. Onun hal ve hareketlerinin ne kadar değişik olduğunu zaten görüyordu. İyi yetişmesi için o da bir hayli çabaladı. İşte Efendimizin ikinci annem dediği hanımı Fatıma bint Esed Radiyallahu Anh'a da yani Hanımı, ona kendi çocuklarından daha çok alaka gösterdi, annelik yaptı. Peygamberlik görevi verildikten sonra da Ebu Talip, yeğeninin yanında yer aldı ve kendisini korumak, müdafaa etmek için elinden geleni yaptı. Değerli dinleyenlerim, peygamberlerin birçoğunda gördüğümüz gibi, Efendimiz aleyhisselatu vesselam da bir müddet çobanlık yaptı. Sonraları ticaretle meşgul oldu. O zamanlar dürüstlüğü ve o ticarette alışverişteki adaletiyle herkes tarafından parmakla gösterilen bir zattı. El-Emin diyorlardı. Hürmet ve itibar kazanmıştı. En emniyetli kişi sıfatını aldı. Ama ne zaman? Henüz peygamberlik gelmeden önce. Adeta güvenirlilik... Onun ikinci bir ismi oldu. Sadece tarih kitaplarının Müslümanların yazdığı kısımlarında değil, gayrimüslimlerin eserlerinde de hep aynı yer işaret ediliyor. Çok güvenilir, dürüst ve adaletli olması. 25 yaşlarına geldiğinde, kendi yandaşlarında değil, daha büyük insanlara sohbetler veriyordu. Herkes ona eşyalarını emanet ediyor, bir sıkıntıları varsa, müşkülleri varsa ona soruyorlardı. Bir gün Kâbe tamir edilirken, Hacer-i taşını yerine koyma hususunda, oradaki gruplar ihtilafa düştü, her biri bu güzel görevi kendi kabilesinin yapmasını istiyordu. Bu sefer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğine itiraz etmediler, teslim oldular. Kendisi de zaten yani bir çözümle, ne yaptı? Muhtemel bir savaşı Allahu Teala'nın izniyle önledi, tüm kabileleri getirdi. Gelin bakalım. Bir kıyafet vardı. Bir rivayete göre kendi kıyafetiydi, üst kıyafetiydi. Onu çıkardı, taş hacerül Esved ona kondu. Her biriniz tutun buyuruldu ve o şekilde meseleyi halletmiş oldu. Daha henüz peygamberlik verilmemişken. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kalminin en üstünü, soy itibarıyla en şereflisi ve ahlak bakımından da en güzeliydi. İlerleyen dakikalarda, sizin de etkileneceğinizi ümit ettiğim hayatından bazı lezzetler var. Eserlerin hepsinde kendisi hakkında şöyle anlatılır. Komşuluk hakkına çok fazla riayet eden, Alçak gönüllü, sadakatte en üstün, insanlara kötülük ve eziyet etmekten en uzak duran oydu sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatı boyunca hiç kimseyi kınayıp ayıpladığı, hiç kimseyle münakaşa ettiği görülmedi. Güzel ahlakı bütün insanlar arasında zaten görünüyordu. Herkes onu iyilik ve güzel davranışlarıyla tanıyor ve hürmet ediyordu. Kendi dininden olmayanlar dahi Hatta ona düşmanlık besleyenler dahi Gelin hayatının nübüvvet vazifesi verildikten sonrasını da şöyle kısa kısa hatırlayalım 40 yaşında biliyorsunuz kendisine peygamberlik görevi verildi Allahu Teala her zamanki gibi takdiri ilahi seni gerçekleştirdi Zor şartlar altında peygamberlik vazifesine başladı İnsanlara doğru yolu göstermek için çok sıkıntılar gördü. Yeryüzüne imanı, adaleti, merhameti, muhabbeti yerleştirmek için çok çalıştı. İnsanların hem bu dünyalarını hem de gerçek yaşam olan ebedi ahiret hayatlarını kurtarmak için kendisini helak edercesine büyük bir gayret gösterdi. Bu yaptığıma mukabil, ben sizden bir ücret talep etmiyorum, diyordu. İnatçı kafirler direniyorlardı. Okuma yazma bilmiyordu kendisi. Bu sebeple, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın anlattığı şeyleri, herhangi bir eserden, bir kitaptan ya da bir insandan öğrenip nakletmesi mümkün değildi. Bunda da ilahi bir sır vardı. Ümmi bir insanın, 40 yaşından sonra birdenbire en yüksek seviyedeki bir konuşma, bir anlatım veya yazım kalitesine ulaşması, birdenbire çok mühim bilgiler vermeye başlaması ancak bir mucizeydi. O da ilahi vahiy ile mümkün olabilirdi. Bunu o zamanki bütün düşmanları da biliyor ve aslında kabul ediyorlardı. İnatlarından reddediyorlardı. Müşrikler diğer peygamberleri olduğu gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu güzel davasından vazgeçirmek için çok uğraştılar. Çok sevdiği amcasını devreye soktular. Ne istiyorsa verelim. Kral olmak mı istiyor? Para toplayalım. Zengin olmak istiyorsa en zenginimiz olsun. Güzel kızlarla mı evlenmek istiyor? En güzellerini bulalım. Ne isterse yapalım. Yeter ki bu görevinden kurtulsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Gayet açık ve net bir şekilde. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ne mal, mülk, ne saltanat ve ne reislik. Benim tek istediğim şudur. Putlara tapmaktan vazgeçin. Yalnız bir olan Allah'a ibadet edin. Ben bunu istiyorum. Bu doğru yolu seçmedikleri gibi, kulaklarını tıkadıkları gibi daha da ileri gittiler. Baktılar ki, müşrikler hiç geri adım atmayacak, bu sefer yıldırma hareketlerine başvurdular. Müslümanlara karşı eziyet ve işkencelerini her gün arttırdılar. Müslümanların bir kısmı, o dönemde adaletin hakim olduğu Habeşistan yurduna hicret etti. Müşrikler o zamanlar tam bir boykot uyguluyorlardı Müslümanlara. Hem Müslümanlara, hem de onları koruyan Haşimoğullarına bu boykotu ilettiler. Artık hiçbir alışveriş yapılmayacak, kız alıp vermek gibi bazı aralarındaki medeni muameleler yasaklanacak ve ticaretleri Sıfırlanacaktı. Ve bunu bir ahitnameyle, Sözleşmeyle perçinlediler, Kabe'nin duvarına astılar. Kim Müslümanlarla, Bir arada olursa, Onlardan bir şey alırsa, Bir şey verirse, Hatta kız alıp vermek gibi, Cezalandırılacaktı. Bu boykot, Üç sene devam etti, Ve büyük bir şiddetle. Öyle ki, Müslümanlar çok büyük açlık ve sıkıntılar yaşadılar. Hatta o üç sene içerisinde ağaçların kabuklarını ve yaprakların yedikleri de görüldü. Çocukların ağlama sesleri çok uzaklardan duyuluyordu. Bu üç sene devam etti. Ve üstüne üstlük tam boykot sona erecek. O günlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınlarından ve onu gücü yettiğince savunanlardan Ebu Talip vefat etti. Yine çok geçmeden can yoldaşı Hatice radiyallahu anha annemiz de vefat etti. Bunun üzerine daha da düşmanlıklarını arttırdılar, vahşet derecesine ulaştırdılar. Zeyf bin Harise'yi radıyallahu an yanına aldı. Bir gün Mekke'nin bayağı uzağında 160-170 kilometre ilerisindeki ta Taif şehrine gitti. Akrabalarının da bulunduğu bu şehirde 9-10 gün kadar kaldı. Önce alay ettiler. Sonra hakarete başladılar. Ardından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Geçeceği yolların iki kenarına delileri, köleleri, çocukları sıralayıp, Ellerine taşlar verdiler, ücret karşılığı taşlattılar. Mübarek vücudu kanlar içinde kaldı. Lakin o, sallallahu aleyhi ve sellem, Uğradığı bu feci muamele karşısında bile beddua etmedi. Bırakın beddua etmeyi, Vazifesinde herhangi bir kusur olmasından korkarak Şöyle dua edecektir Rabbine Allah'ım Kuvvetimin zafa uğradığını Çaresizliğimi Halk nazarında hor ve hakir görünmemi sana arz ediyorum Ey merhametlilerin en merhametlisi eğer bana karşı gazaplı değilsen çektiğim mehnet ve belaları aldırmam. İlahi, sen kalbine hidayet ver. Onlar bilmiyorlar. İlahi, sen razı oluncaya kadar işte affını diliyorum. Halbuki bir melek gelmişti Allahu Teala'dan. Demişti ki istediğini iste. İstersen şu Taif'in etrafındaki dağları onların başlarına çalalım. Allahu Teala ne istersen yapmamızı emretti bize. Ama o istemedi. Umulur ki onlardan inananlar salih müminler çıkar diye dua etti. Çünkü kendisinin bir gayesi vardı. O da allah Teala'nın kendisinden razı olması, O'nu razı edebilmek ve O'nun verdiği vazifeyi en güzel şekilde ifade edebilmekti. O bu uğurda böylesine kutlu bir yolda gittiği için en ağır işkenceler, zorluklar gözüne görünmüyordu. Çünkü O rahmet peygamberiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Taif'ten dönüş vakti geldi. Şimdi o Taif'ten tekrar memleketine gittiği yolun nasıl geçtiğini bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben geri dönmüş, derin kederler içinde yürüyüp gidiyordum. Kar nüs seyalip mevkiine varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebraili fark ettim. Bana Allahü Teâlâ Kaminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini işitiyor. Onlara dilediğini yapması için sana dağlar meleğini gönderdi diye seslendi. Bunun üzerine dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kavminin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitiyor. Ben dağlar meleğiyim. Ne emredersen yapmam için Allahu Teala beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Eğer dilersen şu iki dağı onların başına geçireyim, dedi. O zaman, hayır, ben Cenab-ı Hakk'ın onların nesillerinden sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim, dedim. Ve bu yolculuktan sonra Taif'ten dönmüş oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceyi geçirdiği bir yerde Taif dönüşünde Kur'an-ı Kerim okurken bir grup cin onu dinledi. Hepsi de hakikati anlayıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Bir müddet sohbet ettikten sonra kavimlerinin yanına tebliğ vazifesiyle cinler geri döndüler. Yaşadığı o Taif'in ardından birçok vefat haberleri almıştı. Bunların hemen sonrasında Rabbimiz Celle Celaluhu miracı lütfetti kendisine. Onu Mescid-i Haram'dan aldı. Kendisine bazı ayetlerini göstermek üzere etrafını mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'ya götürdü. Oradan da semalara. Ve burada tam olarak içeriğini bilemediğimiz, kesin şöyledir veya böyledir diyemeyeceğimiz kendisine özel bir karşılayış ve yaşadıkları oldu. Bunlar Allahu Teala Celle Celaluhu'na malumdur. Sonra savaşlar var. Her birimizin bilmesi gereken en azından isimlerini. Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Hudeybiye anlaşması oldu, Hayber'in fethi gerçekleşti, Mute savaşı oldu, Mekke'nin fethi oldu, Huneyn gazvesi oldu, Tebük seferi yaşandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Fatıma radiyallahu anha şunu söylemişti. Ey babacığım! Rabbine ne kadar da yakınsın! ''Ey Rabbin davetine icabet eden babacığım, ey makamı firdevs cenneti olan babacığım, ey vefatını Cibril'e haber verdiğimiz babacığım.'' diyerek ağladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedildikten sonra Enes radiyallahu anh'a şöyle dedi. ''Ey Enes!'' Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu? Böyle deyince cevap veremedi Enes Allahu an, Fakat hal lisanıyla, hayır ya Fatıma, gönlümüz hiç razı olmadı. Fakat biz onun emrine imtisalen kendimizi zorlayıp bu işi yaptık dedi.'' Vefatını programın sonunda inşallah sizlerle bu dizeleri yeniden paylaşacağız. Ama daha öncesinde gelin hayatından bazı bölümleri sizlerle paylaşalım. İlk önce Hilye-i Şerifi. Hilye ne demek bu arada? Yüz veya ruh güzelliği manasında. Sözlükte bazen zinet veya süs diye de geçiyor. Birçok İslam alimi Hilye-i Şerif yazmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek için de Hilye-i Şerife'yi böyle bereket olsun diye ezberlemişler. Ve birçok İslam ülkesinde bunlar mevcut. Şimdi bunlardan derlediğim Hilye'yi sizlerle paylaşayım. Buyurun evvela bir salavat okuyalım. Allahümme salli ala seyyidenen Muhammed ve nebiyyine Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunu nasıl paylaşacağız şimdi? Kendisinin nurun ala nur yani nur üstüne nur diye tavsif edildiği mübarek simasını nasıl anlatacağız? Kelimeler kifayetsiz ve bizim onun hakikatini müşahede ve idrakteki aczimizi de hesaba katarak dinleyin inşallah. Değerli kardeşlerim, insanın gönlü fıtratından geliyor galiba. Hep güzelliğe doğru meylediyor. Onunla beraber olmak istiyor. Bir cazibe sanki var. Hep zihni o güzel olanla meşgul oluyor. Neticede sevdiği bir insanı örnek alarak, onun haliyle hallenmeye başlıyor insan. Nasıl ki günümüzün sevda dedikleri üç gün, beş günlük veya pazara kadar diye anılıyorsa, tam tersi vardı o zaman. Efendimiz aleyhissalatu ve selamı gerçekten sevenler, onun her dediğine icabet etmeye, uymaya, riayet etmeye çalışırlardı. İşte bu hilyeler de bu insanlar için kendisini tanımak, yürüyüşünü, konuşmasını, bakışını, boyunu vesairesini dinleyince, ondan etkilenmek için büyük bir ibret barındırıyordu. Hint bin Ebi Hale'nin tarifi şöyleydi. Hz. Hasan radiyallahu anh, üvey dayısı Hint bin Ebi Hale'ye, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hilyesini sorarken, şu sözleri duymuş ve bize anlatmış bakın ne diyor? Dayım Hind bin Ebi Hale Allah Resulü'nün hilyesini çok güzel anlatırdı. Kalbimin ona bağlı kalması ve onun izinden gidebilmem için dayımın Allah Resulü'nden bir şeyler anlatması benim çok hoşuma giderdi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzuna yakın orta boyluydu. Yaratılışı fevkalade dengeli, mütenasip bir vücuda sahipti. Göğsü geniş, iki omuzlarının arası açıktı. İki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü vardı. Kemikleri ve eklemleri iriceydi. Tene gül gibi pembemsi beyaz, nurani ve parlak, ipekten yumuşaktı. Mübarek vücudu daima temizdi ve güzel bir kokusu vardı. Koku sürünsün veya sürünmesin, teni ve teri en güzel kokulardan daha hoş bir güzellikteydi. Hatta onun düşmanları dahi buna şaşarlardı. Bir kimse onunla musafaha etse, bütün gün o üzerindeki koku geçmezdi sanki güller kokusunu ondan almıştı. O yüzden güllerin efendisi derya bir eserdi. Mübarek elleriyle bir çocuğun başını okşasalar yine o çocuk o güzel kokusuyla diğer çocuklardan ayırt edilirdi. Çocuk eve gittiğinde "Sen bugün peygamberimizin yanına mı gittin? Sallallahu aleyhi ve sellem." sözüne muhatap kalırdı. O kadar güzel kokardı, kalıcı bir kokusu vardı kendisinin. Terlediği zaman o güzel teni, gül yaprakları üzerindeki şebnemleri andırırdı. Sakalı gürceydi. Kaşları hilal gibi olup, iki kaşı arası birbirinden uzakça ve açıktı. Sakalını uzattığı zaman, bir tutamdan fazla uzatmazdı. Vefat ettiklerinde, saçlarında ve sakallarında yirmi kadar beyaz vardı. İki kaşı arasında bir damar bulunuyordu ki, Allahu Teala için öfkelendiği zaman o damar kabarırdı. İnci gibi dişleri vardı. Misvak kullanır, sık sık kullanılmasını tavsiye ederdi. Kirpikleri uzun ve siyahtı. Gözleri büyükçe, siyahı tam siyah, beyazı tam beyazdı. Sanki gözlerinde kudret eliyle, ezelde çekilmiş bir sürme vardı. Hz. Ayşe annemiz radiyallahu anhuma, simasıyla alakalı şöyle anlatır. Yüzü o kadar nur saçardı ki, gece karanlığında ipliği iğneye, onun yüzünün aydınlığında geçirirdim diyor. Mübarek ve nurani vücudu, vefatından sonra da hiçbir değişikliğe uğramadı. Nitekim Hazreti Ebubekir radıyallahu an mahsun elbette gözü ve gönlü yaşlı bir şekilde kendisine nazar etti. Hayatın gibi dedi. Vefatında ne güzel ya Resulallah. Aleyhissalatu vesselam. Sonra mübarek alınlarına dudaklarını değdirdi. Neler yaşanmış değil mi? Nelere şahit olmuşlar? Sonra fuzuli söz söylemezdi. Her kelamı mutlaka bir nasihat ve hikmet doluydu. Boş konuşmazdı. Dedikodu yoktu. Herkesin akıl ve idrakine göre konuşurdu. Mülayim ve mütevaziydi. Gülerken bile kahkaha atmaz daima mütebessim bulunur dişlerini göstermemeye çalışırdı onu ansızın gören kimseyi bir haşiyet sarardı onunla sohbet eden bir kimse onun bağımlısı olurdu akrabasına çok ikram ederdi lütufta bulunurdu kendi yardımcılarını çok hoş tutardı. Kendisi ne yer ve giyerse, onlara da onu yedirir ve giydirirdi. Cömert, ikram sahibi, merhametli, lakin gerektiğinde cesur, icabında halimdi. Sözünde sadıktı ve sürekli tefekkür halindeydi. Sahabe efendilerimiz, Zatının çok fazla konuşmadığını, sessizliğin hakim olduğu halinin daha uzun sürdüğünü söylerler. Bir söze başlayınca yarım bırakmaz, onu tamamlayarak bitirirdi. Sözleri tane taneydi. Öfkelendiği zaman yerinden kalkmazdı. Hatta itiraz edilmesinin, Hakkın çiğnenmesinin haricinde öfkelenmezdi. Kimsenin farkına varmadığı bir hak çiğnendiği zaman öfkelenir, hak yerini buluncaya kadar öfkesi devam ederdi. Ancak hak yerini bulunca, tekrar sükunete bürünürdü. Öfkesi, kendisi için değildi. Şahsına mahsus durumlarda, Kendisini müdafaa etmez, kimseyle kendisi veya Allah'ın dışında Celle Celaluhu bir mevzuyla ilgili tartışmazdı. Hayatı boyunca kimsenin hanesine, evine izinsiz girmedi. Evine geldiği zaman da evde kalacağı müddeti üçe bölerdi. Birini Allah'a ibadeti, diğerini ailesine, Üçüncüsünü de şahsına ayırırdı. Kendisine ayırdığı zamanını, avam havas insanların hepsine tahsis eder, kimseyi ayırmadan, kimseyi mahrum etmeden herkesle görüşürdü. Belli bir yerinde oturmanın adet edinilmesini önlemek için, mescitlerin her yerinde oturduğu olurdu. Yerlere ve makamlara, özellik verilmesini ve meclislerde böyle bir ayrım olmasını istemediğinden dolayı herkesin rahatlıkla mescidin her bir yerinde oturması için onlara örnek olurdu. Ondan bir şeyler isteyince elinden geliyorsa yapar, gelmiyorsa da başkasını o ihtiyacını gidermesini isterdi. Herkesin dert ortağıydı. İnsanlar hangi makamda, mevkide olursa olsun, alim olsun, cahil olsun, onun yanında insan olmak tam manasıyla anlaşılabilir bir şeydi. Hiçbir ayrım olmadan insanlar onun tedrisatından geçerlerdi. Ayıp ve kusurları sebebiyle. Kimseyi kınadığı görülmemiştir. Karşıdakini rencide edecek ve kıracak bir hareketi olmamıştır. Amr bin As radıyallahu an yine bu hilye ile ilgili mevzuda diyor ki: Ben kendisiyle birlikte uzun zaman bulundum. Fakat onun yanında duyduğum o utanma hissi ve ona karşı beslediğim tazim duygusundan dolayı Başımı kaldırıp da inanın böyle doya doya yüzüne bakamadım, seyredemedim dedi. Eğer bugün bana bize Resulullah'ı tavsif et, anlat deseler inanın bu utancımdan dolayı anlatamam. Çünkü doya doya bakamadım dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun meziyetlerini anlatmak isteyen kimse ben bundan önce de sonra da onun bir benzerini asla görmedim demekten kendini alamazdı. Bir gün Halit bin Velid radıyallahu an dolaşırken Arap kabilelerinden birine uğramış. Kabile reisi kendisine demiş ki: "Ya Halit, bize Allah'ın Resulünü Yüzünü, tavırlarını bir tasvir etsene. Bu imkansız demiş. Buna kelimeler yetişmez deyince, kabile reisi demiş ki, tamam o halde hiç olmazsa neler kafanda kaldıysa anlatabildiğini bizimle paylaş. Bu sefer Halit radiyallahu an şu güzel cevabı vermiş. Sana şu kadarını söyleyeyim ki gönderilen gönderenin kadrinci olur. Gönderen kainatın haliki olduğuna göre gönderdiğinin şanını var sen hayal ve tasavvur eyle. Ya. Hasılı, onun ahlakı Kur'andı. Ne güzel söylemiş yazar. Hüsn-i Kur'an'ı görür insan, olur hayran sana. Desti kudretle yazılmış hilyedir Kur'an sana. Mevlana Halidi Bağdadi Kudses sırruhu da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ahlaka hamidesinin bütün varlıkları şevke getirdiğini şöyle anlatır. Der ki: O ne güzel bir cömerttir ki onun cömertlik fışkıran varlığı sayesinde denizden inci, sert taştan yakut ve dikenden gül çıkar. Eğer bahçede onun güzel ahlakından bahsedilirse, sevinçten ağzını açıp gülmeyen, yani açılmayan bir gonca göremezsin evladım. Ve, Kendisinin şairi Hassan bin Sabit radıyallahu an ne dedi? ''Ya Resulallah benim gözüm senden daha güzelini görmedi. Hiçbir kadın senden daha güzelini doğurmadı. Sen bütün ayıp ve noksanlıklardan beri olarak yaratıldın. Sanki yaratan seni arzu ettiğin gibi yaratmış.'' böyleydi. Tam manasıyla böyle miydi? Elbette ki değil. Buna benziyordu denilebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nezaketli bir insandı. Kılık kıyafetin, saç ve sakalın temiz ve tertipli olmasını tavsiye ederdi. Hiçbir eserde onun ağzından kaba ve kötü bir söz yazılmamış, çıkmamış ağzından. Ahlakı Peygamber Efendimiz'den daha güzel bir başka insan yok dedi bir gün Hazreti Ayşe annemiz. Onun nezaketine küçük bir örnek vermek gerekirse dedi, asabından veya ailesinden kim onu çağırırsa hemen "Buyur" diye karşılık vermesi söylenebilir dedi. Ya! İnsanların yanından yavaşça ve tebessümle geçerdi. Kimsenin yüzüne, ayıbını araştırırcasına bir dikkatle bakmazdı. Filana ne oluyor ki, şöyle söylüyor demezdi. O kusurlu muhatabı meçhul hale getirip, herkesi yanlıştan sakındırmak üzere şöyle derdi. Bazı kimselere ne oluyor ki, şunları şunları söylüyorlar? Yani çok ince bir nezaket örneği sergilerdi. Yine asabının manevi terbiyesinde nezakete son derece önem veren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir kusur işlendiğinde o kusurlunun kalbini rencide etmemek için onu gizler ve kendisinin, görme hatası izafe ederek bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum buyururdu. Ya nasıl bir nezaket edep. Bu güzel misallerden biri de şu. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürüyorlar. Bir kişi merkebiyle geldi. Ey Allah'ın Resulü buyurun siz de binin dedi ve kendisi Merkebin şöyle geriye, gerisine doğru çekildi. Efendimiz aleyhisselam buyurdu. Hayır, sen kendi hayvanının ön tarafına binmeye benden daha çok hak sahibisin. Ancak orasını bana ikram ediyorsan, o başka buyurdu. O sahabi de, evet ön tarafı size ikram ediyorum deyince o şekilde merkebe bindi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa karşı şefkat ve merhametle doluydu. Sizin bildiğinizi biliyorum ama çok güzel bir yer olduğu için lütfen Et Tevbe Suresi'nin 128 ayetinde 128. ayetinde geçen Rabbimizin Celle Celalu tafsirine geçelim. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Andolsun Size kendinizden Öyle bir peygamber gelmiştir ki O son derece izzet ve şeref sahibidir Sizin sıkıntıya uğramanız Ona çok ağır gelir O size çok düşkündür Üzerinize titrer Müminlere karşı Çok şefkatlidir Çok merhametlidir Kur'an-ı Kerim aynı zamanda onun ümmetinin de bütün insanlara hatta düşmanlarına bile merhamet ettiklerini beyan eder. Abdullah bin Ubeyd radiyallahu diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'da mübarek dişi kırılmış, alnı yaralanmış, yüzüne doğru kan akıyordu. Bazıları ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üzüldükleri için bunu dediler tabi. O kafirler için bir beddua etseniz deyince ne buyurdu? Allahu Teala beni insanları çokça ayıplayan ve onlara lanet eden biri olarak göndermedi. Cenab-ı Hak beni herkes için çok çok dua etmek ve insanlara rahmet olmak için gönderdi. ''Allah'ım kavmimi mağfiret eyle, zira onlar bilmiyorlar.'' buyurdu. Onlar bilmiyorlar. Sadece insanlara değil, hayvanlara ve nebatata karşı bile merhamet sahibiydi. Bir gün zayıflıktan karnı sırtına yapışmış bir deve gördü, hüzünlendi, Buyurdu ki, ''Konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun, besili olarak binin, besili olarak kesip yiyin.'' buyurmuşlardı. Yani, ''Güzellikle davranın, yedirin, içirin.'' Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bizlere sayamayacağımız nimetler veriyor. Bitip tükenmez hazinelerden, her an İhsanlar, ikramlar geliyor, farkında bile değiliz. Kullarının bu ahlakla ahlaklanmasını emrediyor Rabbimiz. Cömert olmasını emrediyor. Ve ne kadar cömert olursak, daha fazla ihsanda bulunacağını vaat ediyor. Ayet-i kerimelerde sabit. İşte bu konuda da, Peygamber Efendimiz de, her şeyin sahibinin Allahu Teala olduğunu, O'nun veren, kendisinin de taksim eden olduğunu beyan eder ve Allahu Teala'nın kullarına infak ve ikram etmekten ne kadar lezzet aldığını anlatırdı. Yine Hazreti Cabir radıyallahu an anlatıyor ki kendisinden o kadar çok şey istendi ki ondan bir şey istendiğinde hayır dediği duyulmamıştır kendisinin yanında yoksa bile, bir başkasından alır, borçlanır yine ona verirdi. İbni Abbas radiyallahu anhuma, o da bu konuyu ele almış, demiş ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en cömerdiydi. Bilhassa Ramazan-ı Şerif'te, Cebrail aleyhisselamın, kendisiyle buluştuğu vakitlerde, onun cömertliği coşup taşardı. Cebrail aleyhisselam, Ramazan'ın her gecesinde Efendimizle buluşur, karşılıklı Kur'an-ı Kerim okurlardı. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselamla buluştuğunda, hiçbir engel tanımadan, esen rahmet rüzgarları gibi, daha çok cömert davranır, elinde avucunda ne varsa paylaşırdı. Yine Ramazan-ı Şerif ayında bütün esirleri serbest bırakır ve kendisinden bir şey isteyen herkesin ihtiyacını gidermeye çalışırdı. Bir gün bir koyun kestiler ailesi. Birçok kimseye infakta bulunduktan sonra koyundan geriye ne kaldığını sordular hanımı ve annemiz Hazreti Ayşe radiyallahu anhaya. Düşünün, Zaten koyunun ne kadar yer kapladığı malum ve birçok kişiye verilmiş. Annemiz ne buyurdu, ne anlattı? Efendim sadece şu bir kürek kemiği kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Hakikatte bir kürek kemiği hariç hepsi duruyor buyurdu. Yani, bakar mısınız şu örneğe? ''Daha ne istiyoruz?'' diyor. Süfyan bin Uyeyne radiyallahu anh'a ne dedi? Onun yanında vereceği bir şey olmadığı zaman, eline geçtiğinde vereceğine dair söz verirdi. Hatta daha da ilerisi. Bir gün muhtaç bir kimse kendisine geldi. Bir şeyler istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ''Yanımda sana verebileceğim bir şey yok.'' Gitsen benim namıma satın al. Mal geldiğinde öderim inşallah. Ya Hazret Ömer radıyallahu an da yanında kendisinin Efendimizin sıkıntıya girmesine çok üzülüyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Efendim dedi yanındaysa verirseniz yanınızdaysa yoksa Allahü Teala sizi gücünüzün yetmeyeceği şeyle mükellef kılmadı. Vermeseniz de olur. Bu sözden hoşnut olmadı, mübarek yüzleri biraz asıldı. Bunun üzerine Ensardan bir zat geldi. Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah, ver! Arşın sahibi azaltır diye korkma, dedi. Bu sahabinin sözleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok hoşuna gitti ve tebessüm ettiler. Ne buyurdular? İşte ben de bununla emrolundum. Cimrilerden hiç hoşlanmazdı. Cömert insan Allah'a, cennete ve insanlara yakın cehennem ateşine uzaktır. Cimri ise Allah'a, cennete ve insanlara uzak cehennem ateşine yakındır. Gerçek mü'minde şu iki haslet asla bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. ''Ah kardeşlerim! Ne güzel günler yaşanmış değil mi? Biraz daha o günleri hatırlayıp oralarda dolaşmaya devam edelim. Nasıl bir hayatı vardı peki? Zamanında krallar, tahtları, altından sarayları olanların olduğu zamanda acaba nasıl yaşadı? Bir hasır üzerinde hayatı geçti. Uykudan uyandığında... O yattığı hasır, güzel vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı. Üzüldüler, üzüldüler. Ya Resulallah, sizin için bir döşek edinsek, alsak olmaz mı? Ne buyurdu? Benim dünya ile alakam ne kadar ki? Ben, bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da orayı terk edip giden bir yolcu gibiyim. Hazreti Ayşe annemizi anlatıyor. Ensardan kendisini ziyarete gelen bir kadın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun yatağının katlanmış bir şilteden ibaret olduğunu görünce, koşarak evine gitti ve içi yün dolu, yumuşacık bir yatak getirdi. Buradan anlıyoruz ki o zaman da çok daha kaliteli ve rahatlık verecek şeyler var, yok değil. Lakin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağının değiştirilmiş olduğunu görünce bundan hoşlanmadığını ifade etti. Ey Ayşe, o yatağa geri ver olur mu? Allah'a yemin ederim ki şayet isteseydim Allahu Teala altın ve gümüşten dağları benimle yürütür, emrime verirdi buyurdu. Yine bir defasında Rabbim Mekke ovasını benim için altın yapmayı teklif etti. Ben de şöyle dedim. Hayır ya Rabbi, ancak bir gün doyayım, bir veya üç gün aç kalayım. Acıktığımda sana tazarru ve niyazda bulunur, seni zikrederim. Doyduğumdaysa sana şükür ve hamd ederim dedi. Bir gün... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyor. Ebu Zer radıyallahu an, diyor ki elimden tuttu. Şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer! Şu Uhud dağı benim için altın ve gümüş olsa hepsini Allah yolunda harcarım. Öldüğüm gün ben de ya Resulallah bir kırat mı yoksa bir kantar mı bırakmazdınız diye sordu. Ey Ebu Zer dedi. Ben aza indiriyorum, sen çuha kaçıyorsun. Ben ahireti istiyorum, sen dünyayı istiyorsun. Bir kırat bırakmazdım. Bir kırat, bir kırat bile buyurdu. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor yine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca iki gün arka arkaya arpa ekmeğiyle doymadan ahirete göçtü dedi. Arka arkaya üç gün şu arpa ekmeği yiyemedi. Bazen öyle imkansızlıklar olurdu ki, bugün sizlerle paylaşmaya çalıştığım o kuraklık, ve boykot zamanında Müslümanların boykot edildiği zamanlarda 3 ay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hane-i saadetlerinde evinde hiç ateş yanmamış. Ne demek bu? Yemek yapılamamış. Hurma, hurma, hurma. Sevilen zatlardan, mübarek zatlardan bir tanesi Fakih aynı zamanda mesruk anlatıyor. Bir gün Hz. Ayşe annemizi ziyaret ettim. Bana yemek ikram ettirdi ve bir yemekten doyduğum zaman ağlamak isterim ve ağlarım deyince niçin efendim dedim. Şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadan ayrılıp gittiği anı hatırlıyorum. Vallahi o et ve ekmekle günde iki defa karnını hiç doyuramamıştı. Şu tavsiyede bulunuyordu ümmetine, yani size, bize, sana, bana, ona. Hayat şartları sizinkinden iyi olanlara değil de, daha aşağıda olanlara bakınız. Zira bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için daha uygun bir davranıştır. Dünyaya karşı zahid ol, Allah seni sevsin. İnsanların elindeki şeylere karşı zahid ol, insanlar seni sevsin. ve gelin bu güzel içimizi raihalarla dolduran yolculuktan sonra kendisinin bu fani alemden dönüş anına geçelim. Hazreti Ebubekir radıyallahu an acı haber alınca atına bindi, Medine'ye geldi. Vallahi Rasulullah vefat etmiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bizler Allah'a aitiz. Allah'ın kullarıyız. Ve bizler yine O'na dönücüleriz. Babam, anam sana feda olsun. Allah'a yemin ederim ki, Allah sana hiçbir zaman iki kere ölüm acısı tattırmayacak. Sen bir kere ölmüş ve mukadder olan ölüm geçidini geçmiş bulunuyorsun. Bundan sonra, senin için bir daha ölmek yok. Vah benim peygamberim dedi, eğildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü öptü. Başını kaldırdıktan sonra da, vah benim dostum dedi, yine alnından öptü. Sen sağ de güzeldin, vefatından sonra da. ''Senin sağlığında, vefatında ne güzel.'' dedi. Yüzünü örttü, dışarı çıktı. İşte o arada Hazreti Ömer radiyallahu konuşmasını sürdürüyor. Kimse onun öldüğünü söylemesin derken, ''Otur artık ey Ömer.'' dedi. Oturmaya yanaşmadı. Sözünü iki üç kere tekrarladı ve şunu dedi. Allahu Teala... Peygamberine daha aranızdayken vefat haberini vermişti. Sizlerin de eceliniz gelince öleceğinizi haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Sizlerden de hiç kimse sağ kalmayacaktır. Kim ona tapıyorsa bilsin ki, o aleyhissalatu vesselam vefat etmiştir. Kim de Allah'a ibadet ediyorsa... Hiç şüphesiz Allah haydır, ölümsüzdür. Hazreti Ömer radıyallahu an sakinleşti. "Anam, babam feda olsun." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatında orada olan Ümmü Seleme validemiz radiyallahu anh'a şöyle anlatıyor. O vefat ettiği zaman çevresinde toplanıp ağlıyorduk. O gece uyumamıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evimizdeydi. Ona bakarak teselli oluyorduk. Seher vakti kazma seslerini duyunca feryat ettik. Mescitteki cemaat de feryat etmeye başladı. Medine tek bir çığlıkla sarsıldı. Hele hele Bilal radıyallahu an ezan okuyup da Eşhedü enne Muhammeder Resulullah diye kendisinin ismini söylerken hıçkıra hıçkıra ağlaması bizim üzüntümüzü daha da arttırdı. İnsanlar kabre girmek için hücum edince içeridekiler kapıyı kapattı. O ne yaman bir musibetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayrılığı, sahabeyi i kirama çok ağır gelmişti. Çünkü onu günümüzün sevdaları gibi değil, her şeyden ve herkesten daha çok seviyorlardı. Bu sebeple ashab içinde, onu görmeyen gözü, onu işitmeyen kulağı, onun yaşamadığı bir hayatı istemeyenler vardı. Şu hadis-i şerifleriyle, Zaten onların bu halini kendisi anlatmıştı. Muhammed'in nefsini kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, gün gelecek beni göremeyeceksiniz. O zaman sizden birine, beni kendisiyle beraber görmesi, ailesinden ve malından daha sevimli ve makbul olacaktır. Onlar, Tekrar Allah Resulüyle ile birlikte olacakları ve alemlerin efendisini yeniden görebilecekleri günlerin beklentisiyle hayatlarını tamamladı. Bu olayı Hazreti Osman radıyallahu şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vefat ettikten sonra ashab-ı kiram arasında onun ölümüne en çok üzülen biri varsa o da benimdir. Başkaları da üzülmüştü. Hatta üzüntüden vesveseye kapılanlar oldu. Bir kalenin gölgesinde otururken Ömer radıyallahu an, yanımdan geçti ve bana selam verdi. Üzüntümden ne onun geçtiğini ne de selam verdiğini fark ettim. Ömer Ebu Bekir'in yanına gitmiş ve demiş ki Osman'a uğradım selam verdim. Selamımı almadı. Bundan daha çok şaşılacak bir şey olur mu? Bunun üzerine Ebu Bekir radiyallahu anh. İkisi beraber bana gelip selam verdiler. Dedi ki, kardeşin Ömer bana gelip sana selam verdiğini ve senin onun selamını almadığını söyledi. Bunun sebebi nedir? Ben böyle bir şey yapmadım deyince Ömer, ''Vallahi sen bunu yaptın.'' dedi. ''Ben de cevap verdim.'' ''Vallahi ben ne senin geçtiğinin, ne de selam verdiğinin farkında değilim.'' Ebu Bekir radiyallahu anh, ''Osman doğru söyledi.'' dedi. ''Kalb'' dedi. ''Efendimizin yakını olan Ümmü Eymen'e gidelim.'' ''Resulullah'ın yaptığı gibi biz de onu ziyaret edelim.'' dedi. Yanına gittiler. Yanına vardıklarında Ümmü Eymen radıyallahu anha validemiz ağlamaya başladı. Onlar "Niçin ağlıyorsun?" Efendimiz için Allah katında ki nimetlerin çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun?" deyince "Ben onun için ağlamıyorum. Allah katındaki nimetlerin kendisi için elbette daha hayırlı olduğunu biliyorum." ''Ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum.'' dedi. ''Ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum.'' Onun bu ince düşüncesi her iki halifeyi de duygulandırdı. Onlar da ağlamaya başladılar. Hazreti Ömer radiyallahu an bir gece kontrol maksadıyla şehrin sokaklarında dolaşıyor. Bir evde bir kandil yanmakta olduğunu gördü. Eve yaklaştı ihtiyar bir kadın. Hem yün eğiriyor, hem de bir şiir okuyor. O şiir şöyle. Salihlerin selam ve duası onun üzerine olsun. Bütün seçkin kimseler sana rahmet okusun. Sen geceleri ibadet eder, seher vakitleri çokça ağlardın. Ama ölüm merhale merhale herkese erişiyor. Ah bir bilebilseydim ahiret yurdu, beni sevgili peygamberimle bir araya getirecek mi? Bunu duyan Halife Ömer radiyallahu anh, oturup ağladı. Sonra kapıyı çaldı. İhtiyar kadın, kimsin deyince, Ömer bin Hattab dedi. Kadın, Ömer'in benimle ne işi var? Bu saatte burada ne arıyor diye endişelenince, ''Allah'ını seversen kapıyı aç, korkma'' dedi. Yaşlı kadın kapıyı açtı. Biraz önce söylediğin şiiri bir daha okur musun deyince okudu. Son Mısra'ya gelince, ''Beni de aranıza katmanı rica ediyorum.'' Bunun üzerine kadın Mısra'yı değiştirdi. Şöyle dedi, Ah bir bilebilseydim ahiret yurdu sevgili peygamberimle beni ve Ömer'i bir araya getirecek mi Ey Gaffar olan Allah'ım Ömer'e mağfiret eyle diye bağladı memnun oldu Hazreti Ömer radıyallahu an geri döndü Enes radıyallahu an çocukluğu yanında geçmiş kendi anne ve babasını bile görmemeye Dayanmış, gidebileceği halde gitmemiş. Gedilir mi? Ne buyurdu? Rüyamda dedi, sevgili peygamberimi görmediğim hiçbir gece yoktur. Her gece rüyasında görürmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar salatu selamda bulunmak suretiyle o yüce peygambere karşı muhabbet ve bağlılıklarını gösteriyorlardı. Sadece salavat getirmek, elini kalbinin üzerine götürmek değil mesele. Onun yolunu takip etmek, sünnetine tabi olmak, ona özenmek sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zer an anlatıyor. Vallahi ahirete göçerken efendimiz bizi öyle bir halde bırakmıştı ki bir kuş gökte kanat çırpsa onun bu hareketi bize peygamberimizi anlatırdı. ''Hatırlatırdı. Çünkü alemlerin efendisi bize cennete yaklaştıran, cehennemden de uzaklaştıran ne varsa hepsi size açıklanmıştır.'' buyurdu. Şimdi bütün Müslümanların hepimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dünyada herkesten ve her şeyden daha çok sevmeleri onun emir ve yasaklarını kendi arzularına tercih etmeleri ve herkesten, her şeyden daha fazla kendisini bilmeleri, öğrenmeleri bizim için bir vazifedir. Rabbimiz Celle Celaluhundan niyazımız, kendisiyle sancağı altında ahirette toparlanmamız, kendi yolundan gidenlerden olmamız ve şefaatini, talep etmemizdir. Selam olsun Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Selam olsun onun nuru cemaline sallallahu aleyhi ve sellem. Ve selam olsun mübarek ayaklarının değdiği taşlara, mübarek gözlerinin baktığı dağlara, ovalara. Bir gün Buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.